Yahudi olsun, Hristiyan olsun, bütün insanlık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmek ihtiyacında ve zarretindedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında şöyle buyuruyor. Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkar ederler. Allah ile onun elçilerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini de inkar ederiz derler. Bu ikisinin arasında inanmak ile inkar etmek arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa 150-151 resul Rabbından kendisine indirilene inandı. Müminler de inandı. Hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Ve dediler ki, işittik, itaat ettik. Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır. Bakara 285 İşte bütün insanlığın kendisine ve kendisine verilmiş bulunan ebedi mucizeye inanmak ihtiyacında ve zarretinde bulunduğu aleyhissalatü ve selamın ve onun eşsiz mucizesi Kur'an'ın iman ve hidayet düsturu budur hak, hakikat ve hakkaniyet budur ve işte bunun için biz diyoruz ki kardeşlerim, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, kim olursa olsun, bütün insanlık bu duştura, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bu esasa onun peygamberliğine ve Kur'an-ı Kerim'e inanmak ihtiyacında ve zarretindedir. Çünkü böylesine bir iman ve hidayet duşturu yalnız ve yalnız onun elinde var. Yahudinin veya Nasran'ın aslında ve hakikatinde de ancak o en büyük ve en son mürşidin eliyle ulaşılabilir. Asla mümkün değildir ki bir Yahudi Ali'sülat ve Selam'a inanmadıkça Hazreti Musa hak ve muteber bir şekilde inanmış olabilsin. Musa'ya. Keza mümkün değildir ki bir Hristiyan Aleyhissalatü Vesselam'a samimi olarak inanmadıkça Hz. İsa'ya hak ve muteber bir şekilde inanmış olabilsin. Bu asla mümkün değildir ve olamazlar. Aleyhissalatü Vesselam'ın irşadı ve kılavuzluğu olmaksızın ne bir Yahudi, ne bir Hristiyan, ne de herhangi bir insan hak ve hakikati bulamaz kardeşlerim şüphesiz mutlak hakikat ve hidayet Allah'ın yanındadır ve Allah'tandır Allah zaman zaman insanlar içinden seçerek yine insanlara elçi olarak gönderdiği peygamberlerle beşerin hakikat ve hidayetten sonra nasibini din ve diyanetini vermiştir fakat en son ve vesselam ile beşerin hak ve hidayetten yana nasibini tamamlamış ve dini kemale elçilikte nihayete ermiştir Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi bugün artık sizin dininizi kemale erdirdim size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim diyor. yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din olarak kabul edilmeyecek ve o Ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor. Evet kardeşlerim, dini tedbil, kitabı tahrife uğramış bir Yahudi veya Hristiyan, hak ve hakikat üzere olan Müslüman değil, biziz diyebilir. Biz Musa'nın veya İsa'nın peygamberlerini ikrar ettiğimiz halde, Muhammed'in peygamberlerini ikrar etmiyoruz diye inat ve ısrar edebilir. Ali Senaat ve Selam'ın varislerinden, İslam mürşitlerinden kendilerine tebliğ edilen her hakikate karşı çıkıp itiraz edebilir. Biz de bu itiraz eden haktan itiraz edenlere deriz ki: Sizler ne Musa'yı, ne İsa'yı ne de onların herhangi bir mucizesini gözlerinizden görmüş değilsiniz. Çünkü onların zamanında yaşamadınız görmediğiniz halde onların peygamberliğine inanıp da hakka davette hepsinden daha ileri hala dimlik ayakta duran bir kelimenin tevhid kelimesinin sahibi binlerce ayetin ve mucizatın sahibi olan bir peygamberin için inanmazsınız. Evet sizler hiçbir peygamber görmediniz. Bir peygamberin mucizesi de görmediniz. Görmediğiniz halde peygamberlerden birine inanıp da Diğerine inanmamayı nasıl doğru bulursunuz? Sizler insan olarak yüce Allah'ın akıl ve mantık vererek diğer varlıklardan üstün kıldığı varlıklar olarak bilmelisiniz ve mutlaka biliniz ki Allah'ın peygamberlerinden herhangi birini inkar etme, bütün peygamberleri inkar etmek gibidir ve Allah indinde bu bir küfürdür. Nitekim yukarıdaki ayet-i kerimede de geçtiği gibi Nisa 150 151'de Bu ayete göre Allah'ın peygamberlerden birini veya birkaçını tasdik etme Allah indinde makbul bulunan hak ve hidayet bakımından hiçbir ifade etmez. Böyle bir iman ve tasdikin sahibine de hiçbir faydası olmaz. Biz bu gazabı hak eden bu topluluğa deriz ki söyleyin bakalım sen Musa aleyhisselam ve onun mucizelerini gözlerinden gördü mü o elbette hayır diyecek yine biz onun peygamber olduğunu bu davasında doğru ve dürüst bulunduğunu ne ile bildin desek bu sorumuza karşı onun vereceği cevap iki türlüdür ya ben bunu babamdan öğrendim babam haber verdi ya da hakkında şüphe etmek doğru olmayan ümmetlerin şehadeti ve tevatür derecesindeki haberiyle böyle olduğunu anladım diyecektir. Biz de kendisine deriz ki, bir defa senin birinci cevabın sana hiçbir faydası ve desteği olmaz. Çünkü sen, senin dininden olmayan ve senin tarafından kafir sayılan insanların dahi, o senin küfür saydığın hususları kendi babalarından ve dedelerinden öğrendiğini görüptürüyorsun. Babadan ve dededen öğrenmek onları küfürden kurtaramadığı gibi seni de kurtarmış kurtaramamış olabilir. Çünkü sen nasıl kendisinin haktır ve gerçektir dediğin şeyleri babandan öğrenmişsen o küfürdür dediğin şeyleri de onlar kendi atalarından öğrenmişlerdir. O halde senin yalnız babandan öğrenip duydu, duyduğun şeyle yetinmeyip esaslı bir şekilde araştırıp tahkik etmen gerekir. Aksi halde hak ve hakikattir dediğin şeyin o batıl ve bozuk saydığın din ve mezhepler durumunda olduğunu yakin olarak nasıl bileceksin? <gülüyor> Eğer sen ben onların atalarından alıp öğrendiği şeylerin batıl ve bozuk olduğunu Onların atalarının gerçeği söylemediğini birer yalancı olduklarını ispat ederek kendilerini ilzam edebilirim diyecek olursan unutma ki aynı şekilde ve aynı yol ve usul ile onlar da seni ilzam edebilir. Evet kardeşlerim. İşte Yahudilerin içinde kıvrandıkları meseleler bunlar. Bugün Yahudilerin önünde bulunan Tevrat'ın durumu acaba nedir? Bizzat Tevrat'ın kendisi tedbil ve tahrif edilmiş midir? Yoksa tebdil ve tahrif Tevrat'ın kendisine değil de tevil ve tefsirindeki mi vukuğa gelmiştir? Bu hususta ilim adamları arasında ciddi ihtilaflar görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Fakat meselenin münakaşasına giren alimlerin sözleri başlıca birkaç gruptan ayrılır. Birinci grup şöyle der. Tevrat'ın tamamının veya ekseriyetinin tedbir ve tahrif edilmiş olduğunu iddia etmekle gerçekten aşırı gitmek bulun, gitmiş bulunmaktadır. Bunlar böyle bir görüşle bugün ellerde bulunan Tevrat Allah'ın Musa'ya indirdiği Tevrat değildir derler. İkinci grupsa, Tevratın aslı yani nazil olduğu şekil ve metni değiştirilmiş değil, değiştirme ve bozma Tevratın tevil ve tefsiri üzerindedir derler. Üçüncü grupsa, Tevrata bazı ilaveler yapılmış, elfazından az bir şey değiştirilmiş, büyük bir ekseriyeti ise aslı üzerinedir demiştir. Onlar da böyle inanmış ve birçok şeyler eklemişlerdir. İşte üçüncü grubun inancı da budur. Bunlar e, bu grupta birçok cihet olarak ele almışlar. Bunun bugünkü Tevrat'ın böyle olduğunu on cihetten ispat ederiz demiştir ve demişlerdir ki birinci cihet İbrahim Aleyhisselam'ın ilk ve biricik oğlu İshak değil İsmail'dir. Bunun böyle oluşu her üç ümmetin, Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin ittifakıyla sabittir. Hem ilk oğlu olması hem de İshak'ın kurban edilmesinin emredilmiş olması bir çelişki olur. İshak onun ilki değildir. İkinci cihet ise Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a Hacer'i ve onun oğlunu Sağra'dan uzaklaştırmasını ve Mekke vadisine yerleştirmesini emretti bunun sebebi Sara'nın bir cariyesi olan Hacer'i ve oğlunu kıskanarak kalbinden kırılmamasıydı hiç Cenabı Hak Sara'nın oğlunun boğazlanmasını Hacer'in oğlunun sağ bırakılmasını emretmiş olur mu? bu hikmeti ilahiyenin iktiza etmediği bir şeydir üçüncü cihet kurban etme olayının yeri kesin olarak Mekke'dir bunun için hediye ve haç kurbanlarının kesilme yeri de orası olmuştur ki onun ümmeti İbrahim ve oğlunun bu hatırasını canlı tutsunlar. Dördüncü cihet Yüce Allah İshak'ın anası Sara'ya İshak'ı ve Yakub'u birlikte müjde Biz de ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Hud 71 Böyleyken İshak'ın kurban edilmesinin emredilmesi nasıl mümkün olur? Çünkü Cenab-ı Hak İshak'ın ana babasına İshak'ın çocuğunu müjde vermiştir. Evet. Nitekim kardeşlerim bu, bunun gibi birçok şeyler Tevrat'ta yazılıdır. Buna dair metinler de ve bu sure İsrailoğullarına tanık olacaktır onların ağızlarına unutulmadan kalacaktır denilmektedir evet onların bazıları çok aşırı gitmişler ve haşa Azra'nın Allah'ın oğlu olduğunu söylemişlerdir fakat bunu Yahudiler içinde bazıları söylemektedirler yoksa bütün Yahudiler değil Bugün onların elinde bulunan Tevrat aslında Azra'nın kitabıdır. Onu toplayıp bugünkü haline getiren O'dur. Elbette bunun içinde Yüce Allah'ın Musa'ya inzal buyurduğu Tevrat'a ait pek çok ayetler de bulunmaktadır. Fakat bu Tevrat'a üç hal arız olmuştur. Bunlar da şöyledir. Birincisi ona bazı eksiklik ve fazlalıklar arız olmuş. İkincisi tercüme farklılıkları arız olmuş üçüncüsü tefsir ve tevil bakımından ihtilaflar arız olmuştur evet biz burada hakikatin ne merkezde olduğunu iyi anlaşılması için bazı misaller zikredeceğiz şöyle ki birinci misal bu misalımız daha önce de bir münasebetle zikredilmişti ve Tevrat'ın şu ayetiydi ve sahrada yırtıcı hayvanların parçaladığı hayvanın etini yemeyeceksiniz. Onu köpeğe atacaksınız. Orada aynı zamanda onların bunu tarif, bunu nasıl tahrif ettiklerini de göstermiştir. İkinci misal bu da yine Tevrat'taki şu ayettir. Ve bir peygamber ki onu onların kardeşlerinin en hayırlarından çıkarıp onlara elçi kılacağım. O da senin gibi bir elçidir. Sana inananlar ona da inansınlar. Yahudiler bunu da yukarıdaki örnekte olduğu gibi tefsir ve tevil bakımından tahrif ettiler ve dediler ki bu bizden yani İsrailoğullarından gelecek olan bir peygamberin müjde edilişidir. İsmailoğullarından değil. İşte de onlar ayetin aslını ve metnini değiştirmeye güç yetiştiremedikleri için onu bu şekilde yanlış yoruma tabi tutarak değiştirmişlerdir. Bu ise bir değil birkaç cihetten yanlıştır batıldır. Allah onları kahretsin. Allah onların şerinden bizleri korusun. Evet.